Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamda lillah. Nahmeduhu ve nesta'inuhu billahi min şururi enfusina min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille le ve men yudlil fela hadiye le. Ve illallah la abduhu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 وَمَن يَتِّعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. kardeşlerim bizler suresinin geçen hafta ilk bölümünü tefsir etmiştik Yine kaldığımız yerden Allah nasip ederse devam edeceğiz. Bizler 10. ayet وَلَا يَسْأَلُوا حَم۪يمٌ حَم۪يمًا وَلَا يَسْأَلُوا hamimun حَم۪يمًا حَمِيمٌ O gün sıkı dost, can dost, samimi dost ne yapmaz? Can dostunu, samimi dostunu arayıp sormaz, araştırmaz. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede Yüce Rabbimiz kıyametin mahşerin Dehşetinden dolayı, dehşetinden ötürü insanların birbirinden kaçacağını, dostların birbirinden kaçacağını, hatta kişinin kardeşinden, anasından, babasından ve eşinden, hanımından, karısından, kocasından kaçacağını beyan ediyor. Kur'an-ı Kerim'de, güzel Rabbimiz bu hakikatleri bizlere birçok ayet kelimeleri zikrediyor. Yêum yafiru'l-mar'u min akih diyor. Tamam. Yêum yafiru'l-mar'u min El-mer'u, ne demek? Mer'u, kişi. Ne yapar? Yefirru, firar eder, kaçar. Kimden kaçar? Min-ahihi, kardeşinden kaçar. Ve-ummihi ve-ebihi, annesinden ve babasından kaçar. Ve-sahibetihi, hanımından kaçar, eşinden kaçar. Ve-benihi, çocuklarından kaçar. Demek ki arkadaşlar, kıyamet günü bugün böyle kokladığımız, sevdiğimiz, çoluğumuz, çocuğumuzdan ne yapacağız? İnsanlar kaçacak. Çünkü... O gün dehşet, o gün sıkıntılı bir gün olacak. Allah Teala diyor ki: li kullimri imminhum yawma idin shanun yugni. O gün herkesi alıkoyan, meşgul eden bir ne vardır, bir durum vardır. Kıyamet günü, artık hesap ne yapmıştır, gelmiştir, hesap dayanmıştır. İşte Allah Teala diyor ki: ve la yas elu hamimun hamime. Hamim sıkı dost, can dost. Ne yapmayacak? samimi dost, can dost, can dostunu arayıp sormayacak. Diyor ki 11. ayet-i kerimede yüce Rabbimiz: يبصرونهوم. Onlar birbirlerine gösterilirler. Yani her biri birbirini görür. Her biri birbirini ne yapar? Her biri birbirini görür. Diyor ki İbn Kesir Rahimahullah Bugün herkes birbirini görür. Nasıl halde görür? Fi es-ve il ahval." en kötü halde görür. Herkes çökmüş, herkesin boynu önü düşmüş, herkes koşuşturuyor. İşte Allah, Allah diyor ki onlar birbirlerine gösterirler. birbirlerini bu şekilde görürler. Yavet dul mujrimu günahkar olan kimse, yavet dul mujrimu lo yiftdi min adabi yomi izm bibani. Günahkar, mücrim. Kimse o günün azabından kurtulmak için ne yapmak ister? Her şeyi feda etmek ister. Bu dünyadaki elde edilen nimetlerin hiçbirinin artık ahirette ne yoktur. Kadri, <gülüyor> kıymeti yoktur. Ta ki o mücrim, o günahkar kimse ne yapsın arkadaşlar? Bu azaptan, bu hesaptan kurtulsun diye. Her şey feda eder diyor allah Teala. Hatta kimi dahi feda eder? Bir benihi Kimileri? Çocuklarını. Yani çoluğunu çocuğunu vermek istiyor insanlar. Günahkarlar. Yeter ki ben bu gördüğüm hakikat azap var ya bundan ne yapayım? Kurtulayım. Şimdi o azap bize anlatılırken, bu, bu azabı Kur'an-ı Kerim'de okurken hani sürekli söylüyorum ya imani eksiklikten dolayı İnsanlar bunları böyle ne, ne şekilde dinliyorlar? Bir masal, bir hikayemiş gibi dinliyorlar. Halbuki bir ölüm var. Yani Ben size de ifade ettim gerçekten. Geçen hafta mesela dedemizi gömdük. Dedemizle birlikte arabanın arkasına bindik. Camiden, mezarlığa gidene kadar. Şöyle baktık dedemiz önümüzde yatıyor. Toprağın içine gömdük. Tabii kalpler sertleştiği için, günahlardan dolayı e, gaflet kalpleri bürüdüğü için orada bile yani ölümü sindiremiyorsun. Damarlarında hissedemiyorsun tam tabiri caizse. Halbuki yani önünde onu tatmış ve elinde tabutunu tuttuğun o kadar yakın mesafede bulunan bir kimse var ve senin akraban. Yani bu kadar yakınsın ölüme ama ne var hala? Ölümle alakalı arada büyük uzun mesafeler var. Ahiret de böyle, mahşer de böyle, kıyamet de böyle. İman azaldıkça, kalp bir gaflet bürüdükçe Ahiretten korkmak, hesaptan endişe duymak azalıyor. allah Teala da kitabında, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimede bizlere hesabı hatırlatıyor. Hesap var. Dikkat edin, o gün bak müzimler her şeyi feda edecekler. Çocukları dahi olsa yeter ki o azaptan kurtulsunlar. İşte bunları sürekli birbirimize anlatmamız lazım. Birbirimizi hatırlatmamız lazım. Yoksa bu dünyanın hengamesi, koşturmacası, cümbüşü, rengi rengarenk olması bizim ne yapıyor? Allah diyor, alıkoyuyor. Allah'a zikretmekten alıkoyuyor, ölümü hatırlamaktan alıkoyuyor. Artık öyle bir hale geliyor ki insanoğlu yani ölüm sanki robotların yaşadığı bir mekanik bir olay gibi. Fişi çekiyorsun, robot sönüyor, bitiyor bilgisayar. Sanki insanın yaşayacağı, yaşayacağı ölüm de böyleymiş gibi bir algı oluşuyor. Ve sahibetehi ve o gün ne var kimse o mücrim, günahkar kimse ve sahih betiği akii hanımını ve kardeşini de feda etmek ister yeter ki yani bunlar bakın hep çocuk hanım kardeş insan için dünyada değerli insanlardır akrabalardır yakınlardır değil mi yani biz ne deriz Türkçe'de çocuk için ciğer paresi deriz Araplar da böyle söylüyor Allah yaşatmasın deriz ciğer paresi Araplar da aynı ifadeyi kullanıyor. Yani ciğer içten sevilen, gönülden sevilen demek. Ama kıyamet günü günahkar diyecek ki ben bunları ne yapayım? Feda olarak, fidye olarak vereyim. Yeter ki bu azabı ne tatmayım. Tatmayayım. Ve fasîleti hilleti tu'vîh. Fasîle, kabile, aşiret, aile, akraba, sülale. Yani Hepsini feda etmeye çalışacak. O gün akrabalık, o gün dostluk. Bu manada olmayacak. Diyor ki Allah Teala, Ömem fil arzı cemiyen tüm mayuncih ve hatta bu adam günahkar adam, yeryüzündeki herkesi ne yapmak ister? Fidi olarak vereyim de kurtulayım ister. Yeryüzündeki herkesi fidi olarak vereyim de kurtulayım der diyor Allah Teala. O günkü kıyamette koşturacak olan günahkarların hali. Kela Allah Teala diyor ki. Asla, burada allah intibah, bizim dikkatimizi çekiyor. Şimdi o kendisinden kaçılan azap var ya, ne o? Kella işte o, asla bu ateş şöyledir. Nasıldır? Kella innehâ laza laza kavran demek. Yakan, kavuran, Alevli ateş. Yani cehennemin tasviri böyle bir ateş. Düşünün, ben bir gün böyle büyük hadım köy taraflarında kazanlar var şimdi alüminyum demir falan eritiyorlar. Tabi yani ısı derecesi çok yüksek. Çok da büyük böyle kazanlar. Böyle bina büyüklüğünde büyüklüğünde. Yanına bir yaklaşıyorsun, ateş seni böyle korkutuyor, çekiyor. Ateşin bir şeyi var, sesi var, gürültüsü var. Görüyorsun onu. Yani oraya girdiğin zaman anında adamı ne yapar o ateş? Yakalar. Şimdi bir de siz cehennemin ateşini düşünün, subhanallah. Dünyadaki böyleyse cehennemin ateşi nasıl olur? Allah Teala diyor ki: "Kella inna laza لَذَا yani kavuran. Kavuran ee, bir ateştir. نَزَّا نَزَّاةً Ebu Ömer'in de okuduğu gibi atun. İki tane kıraat öğrendik bugün değil mi? نَزَّاةً لِشَّوَا نَزَّاةً لِشَّوَا Ne yapan? Kavuran ve derileri yerinden söken demek. Yani deriyi ne yapıyor? Akıtıyor. Yerinden söküyor. Hatta diyor ki, Katade, Rahimahullah, Nezze'ten lihametihi ve mekârimi vecihi ve halqihi ve atrafihi. Bu ateş öyle bir ateş ki, Adamın burnunun, suratının, yüzünün, derisini, etini ne yapıyor? Akıtıyor. Yani böyle bu bir nezze'nin tefsirini böyle yapıyorlar. Nezze'nin de nasıl? Endenem minnasib, naam. Endekum bin Mümkün hal. Ve kala zahhak tebril lehme vel cilde anil azmi hatta la tetrukem minhu şey'a. Diyor ki zahhak müfessirlerden eti öyle bir şey yapar ki, eritir ki artık kemikte hiçbir et namına ne kalmaz? Bir şey kalmaz diyor. Yani cehennemin ateşi böyle bir e, ateş. Feddu'u. Bu ateş kimi çağırır? Kendine. Kimi ister? Men bara, Yüz çevireni. Dünyada yüz çevirene allah Teala mühlet veriyor. ihmal yok. Sürekli bir mühlet var. İstediğini yap. Allah'a söv. Sövüyor adam. Resulüne söv. Sövüyor. Yüzünü çevirmiş. Dinle alakası yok. Namaz yok, niyaz yok. Hiçbir şey yok. Allah'ın ebilelerine itaat yok, haramlarından kaçınmak yok. Böyle bir eğlence gibi yaşıyor. Yüz çevirmiş. Cehennem bu adamı çağırıyor. Tedu'u. Gel diyor. Davet ediyor. Gel. Men edbera sırt çevireni ve tevelle e, yüzünü arkasını döneni. Ardından diyor ki allah Teala ve cema'a fe ev'a toplayanı yani toplayan malını, mülkünü toplayan, tutan adamda, az sonra gelecek ayet kelimelerde malı üzerinde Allah'ın hakkı var, kullarının hakkı var. Öyle değil mi? Müslüman adamın malı bu manada tamamen kendisine ait değildir. Evet mülkü kendisine ait ama bazı hak hukuklar var. Yani adam 10 sene zekatını vermese, 10. sene zekat vermek istese, 10 senenin zekatını ne yapacak? Verecek. Çünkü o hak, o maldaki o hak, kimin hakkı? Fakirin hakkı. Aynı şekilde Allah yolunda infak, Allah yolunda hayır. İşte Allah-u Teala diyor ki cehennem kimi çağıracak? Malını toplayan. Yani cimrilik her zaman için İslam'da dinimizde yerilmiştir. Sıkan, parasını tutan, durup durup onu sayan böyle insanlar var. Kur'an'ın vasfettiği insanlar yaşıyor, ayakta geziyorlar böyle tipler var. Adam durup durup para sayıyor. Adam da, yani iki saat önce saymış aynı parayı bir daha saymaya kalkıyor. Öyle insanlar gördük. Fa ev'a naban yapan e, parayı kat kat e, yiyan. İnnel insane huliqa helu'a. allah Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de insanın özelliğinden bahsediyor. İnsan nasıldır? Helu'a. Nasıl yaratılmıştır? Helu'a. Şimdi bu helu'nun manası... Bir sonraki ayette geliyor. اِذَا مَسَّهُ شَرُّ Kendisine kötülük dokunduğu zaman yani hoşuna gitmeyen bir şey dokunduğu zaman insan nedir? Veryansı nedendir? Sızlanandır, mızıkçıdır. Cezu' Veryansı neden? Sızlanan, mızıkçılık yapan. Yani başına sıkıntı geldiği zaman şöyle oturup düşünmüyor insan. İbret almıyor. Allah beni imtihan ediyor. Günahlarıma keffaret. Acaba ben ne yaptım? Allah Teala diyor insan böyle yaratılmış. İnsanın aslında bu var. Helû, aceleci, sabırsız. Hayır, şer geldiği zaman başına, bela geldiği zaman cezû mırıldanıyor. Bizimi buldu kader esyan. Öyle var ki toplumda öyle yayılmış ki en ufak bir şeyde adamın arabası çizilse, adamın kolundan saati düşüp kırılsa bizimi buldu. Raud'da olumsuz olan bir ol olaya karşı değişik yorumlar. Ben demiştim böyle yapılmaması gerektiğini. Bütün insanlar çoktur. İşte şöyle yapmasaydı bu öyle olmayacaktı, bu hastalık olmayacaktı. Yani Subhanallah. Yani kader, Allah Teala'nın binlerce yıl önce, yüz binlerce yıl önce, yerlerde öyküler yapmadan önce takdir ettiği, ezeli ilminde bildiği, bizim de yaşadığımız olaylar. Elbette ki bizim ihtiyarımız, seçme hakkımız var başımıza gelen belalar, musibetlere nasıl yaklaşması gereken Müslümanın? Sahabelerin dediği gibi, Kaderullahi ma şa'a Ya da, Kaderallahu ma şa'a İki türlü de okuyabilirsin. Ne demek? Kaderullahi ma Bu Allah'ın kaderidir. Allah dilediğini yapmıştır. Başına gelen musibette böyle diyeceksin. Bitti. Teslim olursun. Ama şöyle yapsaydım, el freni çekseydim, aynaya baksaydım, şu olacaktı, bu olacaktı. Bunların hepsi insanın Boş sözleri. İzamet savul, menua. İnsanın bir özelliği de, Allah ona hayır verdiği zaman ne olur diyor? Cimrilleşir. Elini sıkar. Yani gerçekten böyle. Ben de mesela çevremde 20 yıldır tanıdığım abilerimiz, arkadaşlarımız var. Yani adamlarla dostluğumuzun ilk dönemlerinde, paraları çok yok iken, ikramı seven, yediren, İçeren misafirperver insanlar. Şimdi 20 yıl sonra bakıyorum, Allah öyle bir hayır vermiş ki bu insanlara, yani 20 yıl öncesine böyle kat kat kat kat büyümüşler. Ama bakıyorsun ki adamlardaki hayır azalmış. Hayır geldikçe, Allah'tan gelen hayır geldikçe insanların bazılarına ne geliyor? Pintilik geliyor, cümbilik geliyor, Ustağı da sıkıyor. Herkes şimdi kendine baksın. Ben dahil. Allah bize verdikçe, bu hayırı insanlarla paylaşıyor muyuz? Misafir ikram ediyor muyuz? Yemek ikram ediyor muyuz? Yoksa hayır geldikçe daha da frene basıp malın, mülkün, servetin artması için uğraşıyor muyuz? allah Teala bunları niye anlatıyor bize? Bunlardan olmamamız için. İnsan Böyle sabırsız sabırsızdır. İza messehu şerrul Şer başına bela geldiğinde ne var? Mırıldanır. nedir? eder. İza messehul Mal mülk hayır geldiği zaman da ne olur? Sıkar. Ancak kimler böyle değildir? İllel musallin. İlla el musallin. Ancak namaz kılanlar müstesna diyor Allah Teala. Namaz kılanlar müstesna. Tabii nasıl namaz kılanlar? Kıldığımız namaz bize bunları vermiyorsa demek ki namazda bir sıkıntı var. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَٓا Namaz fuhşiyattan ve münkerden alıkor diyor allah Teala. Eğer namazımızda namazımıza hazırlık namazdan önce başlıyor. Abdestten başlıyor, camiye erken gitmekten başlıyor. Orada oturup namazı beklemekten başlıyor namazda huşu içinde kılmaktan başlıyor. Bunlar olursa, o namaz muhakkak adamı ne yapıyor? Düzeltiyor. Bunu kendiniz de görürsünüz. Namazınızı düzeltin, ahlakınızın da düzeldiğini görüyorsunuz. Bakın namaz ahlakı düzeltir. Ayetin devamında allah Teala bakın ne diyor? Yani insanoğlu sabırsızdır, garyansın eder, eli sıkıdır. Ancak namaz kılanlar hariç. Evet, illel musallin. اَلَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَاِمُونَ Onlar kimlerdir? Namazlarına sürekli devam eden kimselerdir. <gülüyor> Daimun. Ne diyor alimler? Yani yuhafidûne ala evkâtiha ve vâcibâtiha Namazları farzlarına riayet ederek kılan ve vaktinde kılan kişilerdir. Her namaz kılan namaz kılınmış denmez. Bugün camilerde o kadar çok namaz kıldığını zannedip namazı Kabul olmayan insan var ki. Niye? Çünkü namazın vacibatını, farzını, rükünlerini adam bilmiyor. Okumamış. İmamdan önce tekbir alıyor. İmamla aynı tekbir alıyor. Birçok camide bu, bunu uyarın. Yanınızdaki, sağınızdaki, solunuzdaki insanları. İmam Allah. Bir de uzatıyor imamlar bizim maalesef burada. İmam Allah derken cemaat onu geçiyor. Bu adamın namazı ne oldu? Olmadı. İmamın hemen ardından. İmamın hemen peşinden teşkil aldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namaz iyi kılmayan, namaz, namazın güzel kılmayan bir sahabeyi görünce diyor ki git bir daha kıl, sen namaz kılmadın. Gidiyor geliyor, git bir daha kıl, namaz kılmadın. Gidiyor geliyor, git bir daha kıl, sen namaz kılmadın. Yani namaz ortada yok. Hareketler var ama o namaz değil. İşte ayette o namaz kılanlar müstesnadır. Onlar böyle değildir diyor allah Teala. Kimdir onlar? Namazlarında daim olanlar. Namaza devam etmek demek sadece camiye gidip gelmek demek değil. Camiye gidip namazı vaktinde kılmak, şartlarını, rükünlerini, farzlarını, sünnetlerini bilerek kılmak. Yani namazın şartları var, rükünleri var, öyle değil mi? Farzları var. Birisini terk edersen namaz olmaz. Birisini bilerek terk edersen namaz olmaz. Unutarak terk edersen sev ecdesi olur. Bunların hepsinin ahkamı Hükümleri var. Vellediğine <gülüyor> fi emvalim hakum malum. Allah Teala bakın o kötü özelliklere sahip olan insanlardan kimleri istisna etti? İnsan olunda aslolan pintiliktir. İnsan olunda aslolan hüsrandır. İnsan olunda aslolan sabırsız olmasıdır. Ancak namaz kılanlar ve namazlarında daim olanlar ve ancak mallarındaki o hakkı gözetenler Allah Teala. Vellediğine <gülüyor> fi emvalim hak ma'lum. mallarında ne var bir hak var biliyorlar diyorlar ki bu mal bu mal kimin hakkı fakirin hakkı bu mal yoksulun hakkı kimin bu lisaili vel mahrum isteyenlere mallarından bir pay vardır lisail yani kendine gelip yardım isteyen olur istemeden gördüğü kimse olur Bunlar da bu kimseler için malında ne vardır? Her zaman bir pay vardır. Mahrum olan, yani hiç parası olmayan yoksullara da nedir e, vereceği bir parası vardır. Buradan şu anlaşılmasın, gelen dilencilere illa para vermek zorundayım. Anlaşılmasın. Yani e, adama güvenmiyorsan, şeklini, şemalini beğenmediysen, tipini beğenmediysen, bu adama... Vermeyebilirsin. Boşta gönderebilirsin. Halk arasında yaygın olan bir şey vardır. Uydurma bir hadis. Derler ki, dilenci at üzerinde bile gelse onu boş çevirmeyin. Ben bunu çok küçükken duymuştum böyle. Hala da aklımda doğru benim. Sonra hadis kitaplarında okudu ki uydurma hadismiş. Ne demek dilenci at üstünde gelse de ona verin boş çevirmeyin. Yani, o zaman at. Bugün Mercedes yani. Yani Adamın bineği var. Bineği var. Ama mesleği dilencilik. Dileniyor, Ağustos üzerinde gelmiş, inmeye bile tenesüz etmiyor adam. Ee, ona verin. Belki de bu hadisi dilenciler uydurdu. <gülüyor> ne, ne biliyor? Ne? Çünkü böyle meşhur hadi uydurma hadisler var. Belli başlı sanat sahipleri, zanaatkarlar ne yapabiliyorlar? Uydura, biliyorlar. Ee, yani isteyene verilir mi verilir ama güveniliyorsa verilir. Gerçekten ihtiyaç sahibi ise. Verilir. O adam sana ihtiyaç sahibi gibi gözüküyor. E sen de veriyorsan, ihtiyaç sahibi ise burada senin bir sorumluluğun yok. Burada senin bir sorumluluğun yok. Kim bu kimseler? Ahalı kötü olmayan, cimri olmayan, pinti olmayan kimseler? Walladīne yusadīkona bir yemid din, din gününü, yani hesap gününü aban, doğrulayan, tasdik eden kimseler. Gerçek anlamda inanan. Diliyle değil, dilin değil tamamen kalbiyle inanmış kimselerdir. Allazina hum min azab rabbihim mushfiqun. Kim bu kimselerin bir özelliği de nedir bunlar? Onlar Rablerinin azabından korku için dedi. Ya yani Rablerinin azabından korku duyarlar. Allazina hum min azab rabbihim mushfiqun. demek korkan demek. Titriyor. Azabı Allah'ın azabı onu rahat uyutmuyor. Rahatsız ediyor sürekli. Bir azap var, bir hesap var diyerek gayret ediyor, çalışıyor. İşte onlardır. اِنَّ azab رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ Zira Rabbilerinin azabı kendisinden güven duyulacak bir azap değildir. Ne demek? Yani benim işim garanti yok. Ey kızım Fatıma, babanım diye bana güvenme. Değil mi? Sana diyor bir faydam yok Allah katında diyor. İstediğin malını benden iste ey kızım Fatıma diyor. Allah Resulü'nü aleyhisselam. İstediğin malını bugün benden iste. Ama Allah katında sana hiçbir faydam olamaz. Allah Ta'ala diyor ki Inna عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ Rablerinin azabından emin olunmaz. Yani Allah'ın azabı o azap kendisinden emin olunacak, güvende olunacak bir garantisi olan bir azap değil. Bu herkes için geçerli. Bugün Şeyh Efendi olarak gezen, tarikat hocaları, şehitleri olarak gezen insanlar için de geçerli. Ama insanlar öyle anlatıyorlar ki, bu adama ne yok sanki? Azap yok. Bu adam garantide. Bu adam garantide ise, bunun ardına gidenler de garanti. Öyle inanılıyor arkadaşlar. Yani bu tezgah böyle işliyor maalesef. Halbuki Allah-u Teala... On, hocam. Ve bunlar ümmetin, yani... İslam ümmetine nispet eden, kendini Müslüman olarak kabul eden insanların çoğunluğunu teşkil ediyor. Her geçen gün bunlar daha da genişliyor. Yani insanlara diyorsun ki bu peşinden gittiğin adam Allah katında onun azabından kurtulması garanti olan bir adam mı değil mi? Böyle bir garantisi var mı yok mu? Buna bile cevap veremeyen insanlar var. Onlar evliyalar. Onlar Allah'ın sevgili kulları diyor. Yani Allah'ın sevgili kulu olan, en sevgili kulu olan, halili olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'ya diyor ki, benden de dünyada istediğini iste. Allah katında sana bir faydam yok. Ama insanlar kandırılıyorlar. Maalesef insanlar kandırılıyorlar. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ hafizun. Onlar öyle kimselerdir ki Terçilerini, yani avretlerini, apışlarını, organlarını korurlar. Neden korurlar? Haramdan korurlar, zinadan korurlar. Bugün Hafazan Allah, öyle bir duruma gelinmiş ki, zina, böyle çok kolay bir hale gelmiş. Toplumlarda artık zina etmek, hatta evliler arasında bile, evli olanlar arasında bile, çokça inkar edilmeyecek bir durum yapmıştır. Bir daha hata işlemez. Diyerek üstü örtülü geçilebilecek bir e, hale gelmiş. Güzel Rabbim, e, çoluğumuzu, e, çocuğumuzu, e, bizleri ne yapsın? Bu sıkıntıdan, bu beladan, bu musibetten e, korusun. Evet. Onlar diyor işte ne yaparlar? Namuslarını, ferçlerini korurlar. İlla ala ezvacihim. Ancak kimlere korumazlar? Yani kimler onları görebilir? İlla ala ezvacihim. Eşleri. Yani karı, koca, e, nedir? Birbirlerine avret yerlerini gösterebilirler. Birçok insanların yanlış bildiğinin aksine yani adam evlenmiş hanımının e, avretini görmeyeceğini zannediyor. Böyle inanışlar, inanışlara sahip neler var? Tarikatlar var. Tabii bazıları da özel battaniyeler kullanıyor ki şeyh ne yapmasın? Onu görmesin. Böyle inanışlar var. Çünkü şeyh diyorlar yatakta yatarken adamın, müridin Kaç kere sağ, kaç kere sola döneceğini ne var, Görürüz. Evma meleket eymanuhum. Mülkiyemin. Yani kendi mülkleri olan cariyelerine de ne yapabilirler? Gösterebilirler. Avretlerini. Eğer onu cariye olarak kullanıyorsa, onunla cima ediyorsa onunsa ee, ne yapabilir? İlişki yaparken yani bu ferşlerini korumazlar. Onlarla ilişki helaldir gayrimehlumîn bundan dolayı da kınanmazlar diyor Allah Teala. İnsanlar bundan dolayı da kınanmazlar. Bu ayeti kerimeyi ilim ehli ayrıca fıkhi bir meselede delil olarak zikrediyor. biliyorsunuz çokça da soruluyor. Mastürbasyonun hükmü nedir diye soruyorlar. Yani ilim ehli bu ayeti zikrediyor. Bu ayetten dolayı da diyorlar ki masturbasyon nedir ve bunun üstünde deliller de var. Haramdır. Çünkü Allah Teala diyor ki onlar şunlardan kınanmazlar. Perçleri konusunda. Ee, hanımlarına ve cariyelerine gösterme ve zevk alma. Bu, bu kınanılacak bir durum değil. Bu ne demek? Bunun dışındaki zevk alınacak her şey nedir? Kına, kınanır. Bunlardan bir tanesi de nedir arkadaşlar? Mastürbasyon. O sebeple e, mastürbasyon kesinlikle caiz değildir. Mastürbasyon e, hem kadına hem de erkeğe haramdır. Tabi yani dini öğrenmekte asla ne yoktur arkadaşlar, ayıp yoktur. Allahu hak. Allah haktan asla ne yapmaz, haya etmez. Ay Ayşe Hanımız diyor ya Allah ensarın karılarına, hanımlarına, ensar kadınlarına ne yapsın? Rahmet eylesin. Hayaları, hayalleri, utançlaştıkları, onları dini öğrenmeden yapmadı, alı koymadı. Bazı insanlar var, sormuyor. Belki adam Cenabet geziyor. Belki kadın hayızlı, adetli geziyor. Sormadığı, bilmediği için belki Cenabet şunu veyahut daha hayızlı bir şekilde namaz kılıyor farkında değil. Bu konularda ne olmaz? Yani dinin bu konularda ayıbı yok. Ayıp değil bu konularda konuşmak. Ama elbette ki bir adamın özeli var. Kadının özeli var. Bu, bu da çok büyük günah. Kadının kocasıyla olan halini, adamın karısıyla olan halini ne yapması başka bir yerde anlatması. Bu da büyük günahlardan birisi. فَمَنِبْتَغَذَرَا اَذَٰلِكَ Kim diyor bunların ötesinde, yani bu ferşleriyle, organlarıyla, eşlerinin ve cariyelerinin ötesinde bir şey yaparsa, bunun içine mastırbasyon da giriyor işte, فَاُولَاكُهُمُ الْعَادُونَ işte onlar haddi aşan kimselerdir diyor allah Teala. Sınırı aşan kimselerdir, haddi aşan kimselerdir. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاَهْدِهِمْ رَاُونَ Kimdir o müminler? O kötü hasletlere sahip olmayan kimseler. Emanetlerine ve sözlerine riayet edenler. Asrın, çağın başka bir hastalığı. Emanete ve söze ne yapamam? Riayet edememe. Allah Resulü'nün ne diyor vesselam? Münafığın alameti münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söylüyor. İzâ haddefe kezebe. Konuştuğu zaman yalan söylüyor. Bazı insanlar var ki yalan refleks olmuş. Yalan yalan Refleks olmuş. Yani adam böyle yalan söylemek için özel bir uğraş vermiyor. Adama uyarıyorsun. Diyorsun ki ya abi yalan söyledin. Doğru diyor ya. Estağfurullah diyor. Ya, hadise ediyor ya. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan yalan söyler. Yalan söylemeye devam eder. Ettikçe ettikçe. Allah katında bu adam yalancılardan yazılır. Yalancılardan sayılır. Yani artık yalan yapışınca dile bir kere, iki kere, üç kere... Tabii yalan söylemeye alıştırmak da bizim maalesef Türk toplumunda küçük yaştan başlıyor. Anne baba, polis var dışarıda, öcü var. Şimdi seni parça götüreceğim, hadi yemeğini ye. Ben hep görüyorum çevremde. Bunlar bir yalan bunlar yani. İnsanlar bunu yalan olarak görmüyor ama bunlar yalan. Çocuğa bir şey yaptırmak için ne yapıyor çocuklara? Yalan söylüyor. Ticaret yapanlar da görür. Yani insanlar çok kolay yalan söylüyor. Bu münafıklık alameti arkadaşlar. Yani Belki bizde kendimizde dahi olabilir aynaya bakmamız gerekiyor. Aynaya ne yapmamız gerekiyor? Bakmamız gerekiyor kendimizi, bunu manat düzeltmemiz gerekiyor. İza ikinci özelliği münafın, iza vaade fakhleb. Vaad ettiği zaman sözünde durmaz. Söz verir, sözünde durmaz. Üçüncüsü, iza tumina khana. Emanet verildiği zaman emaneti ne yapmaz, yerine getirmez. Bir ödün çalar, bir emanet verir, "Aa kaybettim, olmadı." Bu, bu da kötü bir haslet. Bunların hepsi münafıklığın alametidir allah Teala diyor ki işte o kimseler emanetlerine ve sözlerine duran kimselerdir. <gülüyor> Onlar şahitliklerini dost doğru yapanlardır. Yani şahitlik gerekirse şahitlikte bulunan ve şahitliklerini doğru şahitlik yapan kimseler. Bazı kimseler var ki bunlar yani var toplumda yalancı şahitler. Meslekleri bu adamlar. Adamı mahkemeye götürüyor, yalancı şahitlik yapıyor. Ama insanlar var. وَلَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar ki namazlarını ne yaparlar? Muhafaza ederler. Bakın, insan çok sabırsızdır. Ayeti kelimesini hatırlayın. Başına bir sıkıntı geldiği zaman hemen mırıldanır, sızlanır. Hayır verildiği zaman ne yapar? Sıkar. Ancak kimler müstesna? Namaz kılanlar. Sonra namaz kılanlardan sonra özellikler zikrediyor. O özellikleri en son allah Teala neyle bitiriyor? Onlar ki namazlarını ne yaparlar? Yani namazla başlıyor, namazla bitiriyor. O arada geçen ayetlerin başında ve sonunda ne var? Namaz var. Namaz böyle önemli bir ibadet arkadaşlar. Namazsız Müslümanlık yok. Bunu çok iyi bilmek gerekiyor. Namazsız Müslümanlık yok, cemaatsiz de namaz yok. Yani namazsız Müslümanlık yok. Bunu herkese söylemek lazım. Namaz kılmayanın İslam'la bir alakası yoktur. Hadiste geldiği üzere Karun'la ve Haman'la haşrolunacak. Peygamberimiz böyle buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Kişiyle namaz arasında, kişiyle küfür arasında ve şirk arasında. Yani kişinin kafir olması ve yani müşrik olması arasında engel olan, onun müşrik ve kafir olmasına engel olan ne vardır? Namaz vardır diyor. Kim namazı terk ederse kafir olur. Ve nasıl bir namaz? Ayette geçti. "الذين هم على صلاتهم namazlarında daim olanlar ve son en sondaki ayet "الذين هم على صلاتهم محافظون" namazlarını muhafaza edenler. Sadece namaz kılanlar değil. Namazlarında daim olan ve namazlarını muhafaza eden. Bu iki özellik bize şunu gösteriyor. Namazların fazlarına, rükünlerine, sünnetlerine ve cemaate dikkat etmek. Sahabe ne diyor? Bizden diyor. Bizler cemaate gelmeyenin açık bir şekilde münafık olduğunu bilirdik. Bizim bizim dönemimizde diyor. Cemaate gelmeyen adam nedir? bu Ta ki diyor adamın koluna hem sağından hem solundan girilirdi de hasta adam ayaklarını sürüye sürüye camiye gelirdi, cemaate gelirdi. Yani Allah rahmet eylesin. Dersimizin sonu da bununla bitirelim. Dedemiz vefat etti. Köye gittiğimizde e, dedemin kardeşi var. 60 O da 80 küsür yaşında pardon. E, onun da dizlerinde problem var. E, dede diyalize giriyor zaten. E, haftada 3 gün, 4-5 saat makinede yoruluyor. Tabii köye gelir gelmez, servis onu eve getirir getirmez. Bir iki saat dinleniyor hemen akşam namazına camiye gidecekler. E dedem yürüyemiyor düzgün bir şekilde. Yan komşu, kardeşi, benim babamın amcası, bizim de amcamız. onu da dizleri sakat, o da yürüyemiyor. Sırf namaza gitmek için, gelmek için köy yerinde, kış, çamur yerinde. Bu iki yaşlı adam şey almış, motor. Dedemin kardeşi motora biniyor. Yan tarafında da sepeti var, sepetli motor almışlar. O da, dedem de o sepete biniyor. Çalıştırıyorlar motoru. Yavaş yavaş camiye gidiyorlar, geliyorlar. Camiye gidiyorlar, geliyorlar. O motoru gördüm. Hatta böyle e, bizim diğer amcanın torunları, fotoğraflarını çekmişler. Gösterdiler bize de. Namaza giderken gördüm. E, böyle. Allah rahmet eylesin. İnsanlardaki azıma bakın. Bizde en ufak bir mazeret olsa, cemaat şey, düştü. Yani adam haftada üç gün diyalize giriyor. Dört saat. Bir saat gidiş, bir saat geliş yol altı saat ve yaş doksan. Yani bu adam cumaya bile gitmese bahanesini bulur. Bırakın cumaya diyalizden gelip bir saat dinlenip akşam namazına camiye gidiyorlar, yatsı namazına camiye gidiyorlar. İşte arkadaşlar namazlarını koruyanlar, muhafaza edenler bizler de önce kendi nefsim olarak sonra sizlere nasihatim ettim cemaatle namaz konusunda ne yapmamız gerekiyor, gereken gayreti Göstermemiz gerekiyor. Bu ayet-i kalıyoruz. Önümüzdeki hafta Allah bizi ömür verirse Me'âci suresinin de son bölümünün tefsirini yaparak Nuh suresinin tefsirine geçeceğiz. Subhanakallahumma ve hamdik. Eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruk ve atuhu ilek.